Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Rabbiş ahli sadri ve yesirli emri ve ahlu lukteten min lisani yefkahu qavli Rabbi zidni ilme Rabbi yesir ve la tuassir Rabbiten min bil hayır Hepinize iyi akşamlar diliyorum sevgili öğrenciler Evet, bugünkü telafi dersimizde e, bu pazartesi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geçenki derste Ebu Davud'un e, sünnenine yazdığı daha doğrusu sünneni için e, hangi sistemi takip ettiğine dair Mekkelilerin Ebu Davud'a yazmış olduğu mektuba cevaben eee Ortaya koyduğu prensiplerden bahsetmiştik. Daha doğrusu o prensiplere devam ediyorduk. Şimdi yine kaldığımız yerden devam edelim. Geçmişi şöyle bir hatırlayacak olursak, önemli olan hususlara dikkat, e, dikkatinizi çekmek istiyorum. E, çoğu kez uzun hadisleri ihtisar ettim diyor Ebu Davud Sünen için. Zira amacı neydi? Hadisi bütün uzunluğuyla verseydim duyan ve okuyanlardan bazıları konuya ait hükmü belirleyen kısmının neresi olduğunu bilemezdi. İşte bundan dolayı uzun hadislerin sadece o babla ilgili kısmını aldım. Dolayısıyla burada vermek istediği yani asıl amaç bab başlığındaki verilen hükmü destekleyen rivayetin sadece ilgili kısmını hadis olarak vermiş olmaktır. Dolayısıyla da eğer siz bir hadisi araştırıp hadisinin hangi bağlamda ve kimin için ve nasıl ve ne şekilde nakledildiğine dair bir bilgiye ulaşmak istiyorsanız, öncelikli olarak sadece Ebu Davut'un zikretmiş oldukları her bir rivayeti, yani bir tek rivayeti dikkate almamanız gerekir. Yapılması gereken şey, ilgili rivayetin bütün tarihlerini bir arada toplayıp, başka hadis kaynaklarında da geçen tarihlerini bir araya toplayıp, hadisin bütünlülüğü Deyim yerindeyse yakalamaya çalışmaktır. Bab zikrettikleri hususları ya da fıkhi hükümleri daha ziyade işte Süfyan Sevri, Malik bin Enes ve El-Evzai gibilerinin yaşadığı dönemdeki hususlar olduğunu öncelikle belirteyim. Burada bir başka husus daha ortaya çıkmaktadır. Burada mürsel hadisler kavramı var. Yine geçenki derslerimizde de bahsetmiştim. Mürsel hadis kavramını biz Şafii sonrası oluşturulmuş, meydana gelmiş ve e, olgunlaşmış bir e, usul çerçevesinde değerlendirdiğimiz zaman tabiinin sahabeyi atlayarak doğrudan Hazreti Peygamberden naklettiği rivayetlerin e, o şekliyle nakledi şekline biz e, isnat çerçevesinden bakıldığı zaman inkıta söz konusu olduğu için biz zayıf hadis hükmünü veriyorduk. Daha ziyade bu konudaki e, uygulamayı başlatan kişi İmam Şafii ve ondan sonrakilerdir. Ancak e, burada ifade etmeye çalıştığı şey e, Ebu Davud'un diyor ki e, Süfyan Sevri, Malik bin Enes ve el-Evzai gibilerin yaşadığı dönemdeki alimler mürsel hadislerle amel ederlerdi. Bu anlayış Şafi'ye kadar sürdü. O mürsel hadisleri delil olarak kullanma konusunda belli şartlar işte falancanın mürselleri, filancanın mürselleri e, olmak kaydıyla e, mürsel hadisler e, kabul edilebilir ve onunla amel edilebilir şeklinde bir e, kaydı ve kuralı getirmişti. Daha sonra Şafii'nin ortaya koyduğu bu ilkeyi Ahmet bin Hanbel ve başkaları da destekleyince artık bir usul haline, bir kural haline gelmiş oluyordu. Ancak Hicri 2. asırda yani Şafii öncesi dönemde bölgelerde gerek Irak bölgesinde gerekse Medine bölgesinde gerekse Şam bölgesindeki mürsel türü rivayetlerin esasında kabul edildiğini ve onunla da amel edildiğini biz böylece görmüş oluyoruz. Bundan şu sonuçta çıkar aynı zamanda. Bu demektir ki süfyan Sevri'nin Malik bin Annesi ve el Evzay'nin e, rivayetlerinde ya da o dönemde meydana getirilmiş olan eserlerde özellikle Süfyan-ı Sevri'den Malik'ten ve Evzay'den Evzai'nin nakletmiş olduğu rivayetlerde mühsel hadislerin bir, bir nevi artık sonradan oluşturulmuş hadis, e, zayıf hadis kategorisinde değil e, zayıf olmayan hadis kategorisinde değerlendirmemiz gerektiği ortaya çıkmaktadır. Yani siz İmam Malik'in muvattağında bir hadisi, Mürsel hadisi gördüğünüz zaman hemen anında ona zayıf hadis hükmünü e, vermemeniz gerekir. Daha ziyade İmam Malik döneminde nasıl bir e, muhtevaya sahipti daha doğrusu nasıl bir değere sahipti e, bunu, bu çerçevede değerlendirmemiz gerekiyor. Bundan dolayı da e, Ebu Davud diyor ki bir mevzuda Mürsel hadisin zıttına bir müsünnet hadisin mevcut olmadığı şimdi eğer bir konuda yani bir konu derken o başına uygun olan e, şekliyle eğer müsnet hadis yani muttasıl ve merfu olan bir hadis yok ise veya müsnet hadisinin hiç bulunmadığı yerde her ne kadar kuvvet bakımında müsnet hadis gibi olmasa da müsnel hadiste ihticac edilir diyerek o konuyla alakalı müsnel hadisin niçin zikrettiğini burada belirtmiş oluyor. Kitabımda Metrukul Hadis yani rabısi terk edilmiş, rabiden alınma herhangi bir rivayet yoktur demiştik ee, en sonki konuşmamızda. Orada da e, özellikle mütehemin bir kizp yani gündelik hayatında yalan söylemekle beraber e, Hazreti Peygamber adına da yalan söyleme ihtimali kuvvetle muhtemeldir düşüncesiyle bu tür rabiplerin naklettiği rivayetleri e, daha doğrusu bu tür rabiplerin metrukul hadis ismi de verilmiş olur. Ve bundan dolayı da o tür ravilerden alma herhangi bir rivayetin olmadığını belirtmiş oluyor. Aynı konuda kendisinden başka ona benzer herhangi bir hadis bulamadığından dolayı münker bir hadise yer vermişsem onun münker olduğunu mutlaka açıkladım diyerek tabi münker hadis ifadesi biraz daha yani şöyle söyleyeyim metrukul hadisten daha da yani sahihe yakın olan bir konumdadır. Bu Derece itibariyle söylüyorum. Yoksa zayıflığı noktasında bir sıkıntı söz konusu değil. Yani zayıftır. Sünemdeki hadisler çok azim üstesna i̇bn Mübarek ve Veki'in kitaplarında mevcut değildir. Bundan da aynı zamanda şunu anlıyoruz. Özellikle şöyle bir algı var. Hadis tarihiyle ilgili olarak ya da hadis literatürüyle ilgili olarak. Gerek Ebu Davud gerekse diğer Musa'nın eserlerini hafızadan yazmışlardır. Şeklinde bir algı var. Ya da zekrettiği hadistenin tamamını ezberlemişlerdir şeklinde. Esasında dayanak noktaları hafıza olmakla beraber büyük çoğunluğuyla bir kitaba ya da bir kaynağa dayandıkları kesindir. Mesela Abdullah ibn Mübarek'in ya da Veki Bin Cerrah'ın nakletmiş olduğu rivayetler ve onların kitaplarında yer alan rivayetlerle de aynı zamanda bir kitabın mukayesesini yapmış oluyor. Çünkü bunların kitaplarındaki hadislerin ekserisi Mürsel'dir. Dediğim gibi Abdullah i̇bn Mübarek'in vefat tarihi kaçtı? Evet şu anda katılımcı sayısı 6'ya çıktı. Daha doğrusu 6 oldu. Biraz önce 4-5 Keşke arkadaşlarımız gelselerdi. Abdullah İbn-i Mübarek'in vefat tarihi kaç? Ki... Biz ona göre diyelim hangi dönemde yaşadıysa o döneme ait olan ıslahı yani kullanılan ıslahın nasıl değerlendirmesi gerektiği ortaya çıksın. Cevap yok mu? Bakınız bunlar önemli konular. Bunları, e, bunlar es geçmeyin. Şimdi böyle bir soruyla karşılaştınız. Yani bu soru ne şu soru. Sorudayken mutlaka şey sorusu olarak vize ya da final sınav sorusu olarak değerlendirmeyin. Abdullah ibnü'l-Mubare'in e, niçin bütün e, kitaplarından hadislerin eserisi müseldir? Er müsel hadis. Müsel hadis bu noktada zayıfsa yani bu alimler hep sayfa listelerimiz mi diye bir soru geldiği takdirde ne diyeceksiniz? Zikretmiş olduğunuz vefat tarihi miladi olmayacak. Hicri olsun ki ona göre kafanıza kolaylık bir şekilde yerleşmiş olsun. Evet cevabını bekliyorum. Evet 181. Yani kaçıncı asır hicri olarak asır olarak söylüyorum belirtilen tarihin bir, daha, bir öncesine gideceksiniz Bakınız, Hicri 181 yani Hicri 2. asrın içerisinde Hicri 3. asır olsaydı 200 de başlardı mesela 797 Hicri kaçıncı asır? Hicri 8. asır çünkü o asrın içerisinde şu anda biz kaçıncı asırdayız? Miladi olarak. 2000'nin yıllarda olduğumuza göre 21, 22. asır mı? 21. asır mı? Elbette 21. asır. Evet. Ee, şimdi bu vefat tarihlerini dikkate alarak şimdi burada bir şeye gerçe işaret ediyor. Çünkü bunların kitaplarındaki hadislerin ekserisi serisi mürseldir. Yani 2. asırdaki anlayışa göre müsel hadisler bu noktada zayıf olarak ya da e, gayr bir bih olarak değerlendirilmemiştir. Yani kendisi amel edilmeyen rivayetler kategorisinde değerlendirilmedikleri için e, onlar müsel türü rivayetleri kullanmışlardır. Ama burası iyice açıklığa kavuşmuştur. Sünende Malik bin Enes'in muvattağında yer alan bir miktar hadis bulunmaktadır. Aynı şekilde Hammad bin Seleme ve Abdürezak'ın musanneflerinde yer alan hadisleri de rastlamak mümkündür. Yine burada sünende yer alan hadislerin bir nevi, bir nevi değil doğrudan kaynağına işaret etmiş oluyor. Yani gerek Malik bin Enes'in muvattanı gerekse Hammad bin Seleme ve Abdürezak'ın musanneflerinden de istifade ettiğini belirtmiş oluyor. elde ettiğim hadise düzenli bir şekilde telif ettim. Değişik bir tarihte yer almış olması durumu hariç, kitabımı almadığım bir sünnet hatırlatılacak olursa tabi bu niçin şöyle bir sünnet ya da şöyle bir hadis vardı da niçin sen bunu kitabını almadın diye sorulacak olursa diyor ki bil ki o hadis değeri olmayan bir rivayette ibarettir. Zira ben okuyup öğrenmek isteyene karşı kitabın hacmi büyür düşüncesiyle hadisin bütün tarihlerini vermedim. Kendimden başka da kılı 40 bir araştırma ile hadis toplayan birini tanımıyorum. Burada tabii kendisini bu konuda ne kadar hassas olduğunu ifade etmeye çalışıyor. Ancak Hasan bin Ali el Hallal Ahkama dair dokuz kadar hadis toplamış ve yine İbnü Mübarek de Ahkama dair Rasullüttan nakledilen hadislerin dokuz kadar olduğunu söylemiştir. Yani Ahkama dair konularda yani fıkhi konularda dokuz civarında rivayet olduğunu belirtiyor. Kendisine Ebu Yusuf'un 1100 kadardır dediği hatırlatılınca da i̇bn Mübarek Ebu Yusuf, tabi Ebu Yusuf kim olduğunu biliyorsunuz. Yani aynı zamanda ee, İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin öğrencisi ve ehli rey grubu içerisinde değerlendiriliyor. Şuradan buradan bir takım zayıf hadisler de almıştır. Şeklinde karşılık vermiştir. Kitabında yer alıp da kendisine şiddetli vehin bulunan zayıflık bulunan hadislere geçtiği yerde işaret ettim. Senedi sahih olmayanlar da bunlara dahildir. Bakınız aynı zamanda hadisin e, kendisinde bir zayıflık, rivayetinde senedinde bir zayıflık söz konusu ise bunu da açıkça belirtiyor. Hakkında bir şey söylemediklerim saletir Yani itibar veya ihticac olunabilir. Eserimi ben değil de bir başkası telif etseydi bu söylediklerimde çok daha fazlasını söyler överdim e, diye e, bir e, tespitte bulunuyor kendisi açısından. Evet bu öyle bir kitaptaki nebiden salih sinatla varid olan her sünnet onda mevcuttur. Ancak hadisten çıkarılmış sözlere yani hadisin neticesinden çıkartılan bir takım hükümler var. Pek yer verilmez. Bunlar yok denecek kadar azdır. Yine burada kitabın özelliğiyle ilgili olarak kendi tespitine göre Kur'an-ı Kerim dışında insanların öğrenimine Bundan daha çok ihtiyaç duyacakları bir başka kitap bilemiyorum. Ve yine bu kitabı elde ettikten sonra başka bir hadis kitabına sahip olmadığı için ilmi bakımdan zarar verecek bir kişide tanımıyorum. Yani kendisini Kur'an-ı Kerim'den sonra bu kitapla meşgul olan bir insan artık başka bir kitaba ihtiyaç duymaz diyerek bu konuda kitabını övmüş oluyor. Evet fıkıh meseleler Es-Sevri, yani Süfyan-ı Sevri, Malik, ...Malik bin Enes ve Eşrafi'nin meseleleridir. Topladığım hadisler de... ...bu meselelerin nasını ...teşkil etmektedir. Bakınız, kitabını toplamaktaki... ...daha doğrusu kitabını tasnif etmekteki... ...hedefini... ...burada açık bir şekilde dile getiriyor. Yine burada bize bir literatür... ...bir külliyat bilgisi... ...yani yazılı kaynak bilgisi veriyor... Kişinin bu kitapta birlikte Nebi'nin, ashabının görüşlerine ve uygulamalarına da yer vermesi benim için memnuniyet vesilesi bir durumdur. Ayrıca cami'nin Süfyan-ı Sevri gibilerini elde etmesi de yerindedir. Zira Süfyan-ı Sevri'nin camiyi ulemanın ortaya koyduğu camilerin en güzelidir. Sünene aldığım hadislerin büyük çoğunluğu meşhur hadislerdir. Bunlar Hadisle ilgili eser yazan herkesçe de meşhurdur. Ne var ki bu hadisleri temyize her alim muktedir olamaz. Bu hadisleri seçmiş olmak övünmeye değerdir. Şimdi burada bir başka ilkeye daha işaret ediyor. Yani kitabın içeriğinde yer alan rivayetlerin konumuyla alakalı, rivayetlerin durumuyla alakalı bir başka ilkeden daha söz ediyor. O da şu. Malik Yahya bin Said ve hadis ilminin diğer üstadlarının rivayeti de olsa, garip hadiste ihticac olunmaz. Yani garip hadis, hadis ıslahında e, tek e, senetli gelen, anlayacağınız şekliyle basitleştirerek söylüyorum, tek senette gelen ve başka bir tariki olmayan bir rivayettir. Herhangi bir adam e, garip hadiste ihtilal getirse bile bu konuda kendisini taan edecek aleyhinde konuşacak kimseler çıkar. Hadis garip Şaz olduktan sonra kendisiyle delil getirilmiş diye hükmü esas anlamaz. Burada meşhur, muttasıl ve sahih olan hadis reddetmek kimsenin haddi ve hakkı değildir. Ee, İbrahim Enneha'yı şöyle demiş, alimler garip hadisi hoş karşılamazlar. Yezid-i Nebi Habib'de hadis duyduğun zaman yitini ilan ettiğin gibi onu ilan et. Yani o döneme mahsut olan bir durumdur. Ama ondan çıkartılacak neticede bizim açımızdan şudur. Bir hadisin kaynağını, hadisi söyler ki aynı zamanda hadisin kaynağını da göstermek gerekir. Çünkü o dönemde hadis duyulduğu zaman ilan edilecek. O hadisin gerçekten sahih olup olmadığı, doğru olup olmadığı zaten ulema tarafından bilinmektedir. Yine burada sık sık tekrar ediyor. Müsel ve müdelles gibi muttasır olmayanlar da vardır. Muhaddislerin büyük bir çoğunluğunun nezdinde sayı hadisin bulunmadığı ya da yine burada bir ilkeden, yani yukarıda kısmını bahsettiğim bir ilkeden bahsetmiş, bahsetmiştir. <gülüyor> el hasenin Ca'bir'den, yine El-Hasan Ebu Hureyden vesaire tarzındaki bir isnatla alakalı bir durum var. Bunu geçiyorum. Bazen hadise onun sahih olduğunu ispatlayacak bilgi bulunur da o bilgi bana gizli kalır. Bu sebeple ben hadisi almamış olurum. Yani belki başka kaynaklarda vardır ama benim kaynağı benim kitabımda yoktur. Ee, bu e, zikretmediğim rivayet ve bunun da eğer sebebi soruluyorsa diyor. Bazen e, bu o hadisinin sayı olduğu, ispatlayacak bilgi bulunur da benim bundan haberim bulamaz. Dolayısıyla bilgi sahibi olmadığım için de ben de bunu kitabıma almamışımdır diyor. Bazen hadisi kitabıma alır. Durumunu açıkça belirtirim. Bazen de üzerinde durmaz geçerim. Kimin zamanda hiç böyle şeylere tevessül etmem. Yani bir hadisin illetli yönlerini, şunu bunu vesairesini, gerek ile gerekse metniyle alakalı bir takım hususları, Yeri gelir bahsedelim ama yeri gelirde bazen bahsetmem. Hiç tevessül etmem diyor. Şimdi şu ziradan itibaren ki olan cümlenin altını çizin. Bu önemli. Yani bu bizim açımızdan, özellikle okuyucu açısından bu tür kitaplardan istifade ederken yani sünen türü kitaplardan istifade ederken hangi gerekçelerin ortaya konulduğunu Ebu Davud üzerinde nasıl e, bazı hususların göz ardı edildiğini açık ve net bir şekilde görebiliyoruz. Diyor ki, ''Hadisin mevcut tüm kusurlarını gözler önüne sermek, avamın ı zarar verir. Çünkü avamın bilgisi bu tür şeyleri kaldıramaz.'' Ucundan altını tekrar tekrar çizmek gerekiyor. ''Hadisin mevcut tüm kusurlarını gözler önüne sermek, avamın ı zarar verir. Çünkü avamın bilgisi bu tür şeyleri kaldıramaz. Çünkü avamı siz ne vereceksiniz? Bu hadisten çıkartılan hüküm budur.'' Yani, e, avamın az Naz e, genellikle sonuca bakar. E, ne olmuş şeklinde ya da bunun sonucunda e, nasıl bir hüküm çıkacak? İşin esasına bakın, İşin geliş yolu ya da geliş yolları ile alakalı bir takım problemlere onlar çok fazla itibar etmezler diyerek e, e, ilmi anlamdaki hadislerin sıhhatine dair ya da sahliğini gölgede bırakacak olan ya da e, en azından bu noktada söylenmesi gereken bir takım şeylerden de kendisini geri çekmiştir. Çünkü orada dikkate aldığı nokta avamın e, hadis bilgisine ziyade hadisten çıkartılacak olan hükme insanlara odaklamaktır. Evet şimdi burada gördüğünüz gibi Tabi burada belki birkaç cümle söylemek icap eder. Bu da şu zaman zaman geçmiş ulema da günümüzdeki ilim adamları da e, şey, avam-ı nasah dedikleri yani din konusunda bilgi sahibi olmayan din konusunda bilgi sahibi olmayan insanlara e, bazı şeyleri gizlemek gerekir. Şeklinde bir gerekçe ileri sürerler. Bunun Esasında bunun bu kısmen doğru olabilir. Ama kısmen e, kelimesini kullanıyorum çünkü her şey ayrıntılı anlatılmasınız ama bazı şeyleri bazı şeyleri anlatmamak o yanlış olan şeyleri üzerine birtakım yanlışların katlana katlarına katlarına büyümesine neden olabileceğini de göz ardı etmemek gerekiyor. Şöyle söyleyeyim siz herkesin ya da halkın ya da insanların e, çok sık kullandığı ya da kendisiyle çok sık amel ettiği Bizzat hayatında e, uyguladığı ama e, da, e, dayanak noktası olarak ya da isnat noktasında, isnatdayken hadis elinde kullanılan isnat kastetmiyorum. Yani Hazreti Peygamber'e izafesi noktasında eğer şüphe irade edilmiş bir durum varsa bunu tutup da kendisinin varlığı konusunda Hazret Peygamber'e dayandırılması noktasında şüphe hasıl olan ya da yoğun bir şüphe hasıl, yoğun şüphesi olan durumlara yönelik rivayetlerin amel edilmesinin e, isabetli olmadığını da göz önünde bulundurmamız lazım. Mesela bakınız e, belki metni e, en azından bu noktada e, önceki geçen metinlerde okudunuz. Mesela e, Yasin'in ölüler üzerine yani ölmekte olan değil de ölülere okunmasına yönelik bir, genel bir yaygın kanaat var. Ya da Yasin ya da belli surelerin. Fakat işin esasına baktığımız zaman yani mi anlamda baktığımız zaman bunun e, tam da o şekilde olmadığını olmadığını hay bir takım yorumlar var. Yorumları kastetmiyorum ben. Şimdi yorumun e, şöyle söyleyeyim bazı teknik bilgileri vardır. O teknik bilgi çerçevesinde o yorumlar dile getirilmesi gerekir. Ancak sırf halk öyle istiyor diye ya da yanlışa götürebilecek olan hususları e, göz ardı ettiğiniz takdirde yanlışa götürecek hususları anlatmamakta eğer ısrar ederseniz yanlışlar üzerinde yanlışların tecelli ettiğini ayan beyan göreceksiniz. Şimdi bunu açıkladıktan sonra bir de şuna işaret edeyim. Özellikle çok teknik anlamda yani e, kısmı olarak hicretin ilk iki aslında hadis nakliyesinde ortaya konulan ve güven esasına dayalı bir takım rivayetlerin e, kullanılmış olması, sıhhat dediğimiz o sıhhat noktasından öte mamulün bir haline getirilmiş olması o dönemin e, şartlarına göre geçerli bir durumdur. Ancak artık bu dönemde her şey ayan beyan ortaya çıkmıştır. Neyin eğri, neyin doğru olduğu en azından e, günümüze kadar ulaşan eserler içerisinde geniş bir külliyata sahibiz. O külliyat içerisinde e, oldukça zayıf hadisleri, oldukça zayıf kelimesini kullanıyorum. Yani metruk çerçevesinde olan ya da münker çerçevesinde olan rivayetlerin e, Hazreti Peygamber'e davranılması meşkuk, oldukça meşkuk olan, şüpheli olan rivayetler üzerinden bir e, dini anlayışı tesis etmiş olmak hiçbir zaman isabetli değildir. Bakınız arkadaşlar, ilki olarak şunu bir kere düşünmemiz lazım. Zemini sağlam olmayan, dayanak noktası sağlam olmayan, bir başka ifadeyle dayanak noktası meşgul ve şüpheli olan şeylerden hareketle gidilen yolda yol da daima şüpheli olur. Yani sağlam zemine dayanmayan bir binanın yükseltilmesi, siz ne kadar cilalamaya çalışırsanız çalışın, ne kadar en güzel malzemeyi kullanırsanız kullanın, zemini sağlam olmadığı için, dayanak noktası sağlam olmadığı için ister istemez zemini kayması halinde üstteki binada ne yapacaktır? sarsılacak ve yerle bir olacaktır. Bunu unutmamamız lazım. Yani özellikle e, aşırı seleficilik anlayışları ben bunu ifade etmiyorum ama erdin konusunda dini anlayışın, mevcut dini anlayışlarımızın en azından e, din kaynakları dediğimiz Din kaynakları dediğimiz Kur'an ve sahih sünnet çerçevesine er yakın değil ise yakın değilse e, günden güne gittikçe bunun dinden uzaklaştıran bir anlayışa ya da yaklaşıma götürdüğünü hiçbir zaman aklımızdan çıkartmayalım. Halk böyle istedi diye ya da halkın hoşuna gidiyor diye e, temel dini referanslardan referanslardan da asla taviz vermememiz gerekiyor. Bu konuyu da e, açıkça ifade etmiş olayım. Evet kitabındaki hadislerin sayısının 4800 kadar olduğunu belirtiyor. Bunlardan yaklaşık 600'ün Mürsel rivayetleri. Zaten kendisi Mürsel rivayetleri kullanacağını söylüyor. E, ama gerekçesinde açıkça ifade ediyor. Şimdi hadislerin lafızlarına göre lafzen, lafız olarak e, söylüyorum. Bir sınıflama ve tetkike tabi tutmak isteyen kimse kitabımızdaki şu inceliği unutmamalıdır. Bazen bir hadis herkesin biri tanıdığı meşhur imamlar kana kanalıyla rivayet edildiği halde ben özellikle fakir seçicilikten ötürü manaları daha fazla olan metinleri tercih etmişimdir. Bakın burada sürekli bir tercihten söz ediyor. Yani kendisinin tercih ettiğinden söz ediyor. Dolayısıyla da bu çerçevede bu Davud'un üstünde geçen rivayetleri bu noktada okumamız gerekir. Bazen bir isnadın diğer rivayetlere dikkate alındığında muttasır olmadığı görülür. Ne var ki isnadı duyan kimsenin o isnadın muttasır olmadığını anlayabilmesi için hadisler hakkında genel bir bilgiye sahip olması gerekir diyor. Burada biraz daha ayrıntılı teknik bilgilere yer veriyor. Buraya, buraya geçiyorum ben. Sünnene sadece ahkam hadislerini aldığını belirtmiş. Züht ve amellerin faziletleri ve diğer fezai ile ilgili konuları işlemediğini belirtiyor. Eserde mevcut 4800 hadisin tamamı ahkama aittir. Züht, faziletler ve diğer konularda birçok hadis bulunmasına rağmen onları kitabıma almadım diyor. Daha sonra da mektubunu ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ale alih diye bitiriyor. İyi ki bu mektup günümüze kadar ulaşmış. Günümüze kadar ulaşmış ki biz o onun kitabını sünnenin okurken kendisinin bizzat kendisinin bizzat ortaya koyduğu ilkeler ve prensipler çerçevesinde okuyarak yanlış bir fıki bir sonuca varmayalım yanlış bir sünnetin tespitinde yanlış bir yola gitmeyelim Dolayısıyla da iyi ki bunu günümüze kadar ulaşmıştır Sünende bab başlıkları, şimdi bu çerçevede baktığımız zaman sünende bab başlıkları oldukça kısa ve nettir. Şu ilkeyi söylemiştim. Ee, bölümle bab başlığı, bab başlığı ile hadis arasında daima bir bağlantıyı gözünde bulundurmamız gerekir. Ee, bab başlığı ile hadis arasındaki ilişkiyi tespit, etmiş, e, tespit etmek, işte bazı kitaplara göre, bazı kitaplardaki e, bab başlığı hadis ilişkisinin tespit açısından oldukça zordur. Mesela Buhari'nin bazı bab başlıkları bunun tespitini yapmış olmanız, yani ilk anda yapabilmeniz gerçekten zor olabilir. Ancak e, Ebu Davud'un süneninde e, aşağıdaki hadis okununca bab başlığı ile ifadenin kastedildiği anlaşılabilmektedir. Bazen de bab kelimesi tercümesiz olarak ifade ediliyor. Ebu Davud'un Eksik olmamakla beraber hadisleri ilgileri dolayısıyla birkaç rapta zikrettiği olur. Fakat bu halde asla takdir yoluna gitmez. Sadece hadis uzun ise o takdirde ilgili kısmını vermekle yetinir. Gerekli gördüğü yerde şahıs tanıtması yapar. Bazen bir ravi hakkında ilerisinden hikaye isimle ilgili tercihli tercihsiz açıklamada bulunur. Ya başkalarından naklen veya bizzat kendi görüşü olarak cerh ve tadilde bulunur. Yani raviler hakkında lehte ve aleyhte hadis rivayeti konusunda bir düşünce varsa o düşünceyi de orada ifade eder. Zayıf hadisleri belirtirken gerekçesini söylediğini söyleyeceğini söylemiştik. Mekandan hakkında da bilgi veriyor. Hadisin sebebi vuruldu varsa onu da ifade eder. Kelime açıklamasına girer. Tasif, tasihih ve tazif dışında bazı değerlendirmeler de yapar. Mesela hadisin belli bir yöre alimler rivayet etmişse bunu belirtir. Mesela sadece hadiste geçen işte hadisin senedinde bütün raviler başından sonuna kadar hep medeni olarak zikredilmişse ki buna medeniyun diye geçer. Yani Medine'li raviler ya da Mekke'li raviler, Kufiyun, Kufeliler, Basriyun şeklinde bir gruplandırma da yapar. Bu, bu şu demektir ki Basra'da yaşayan ve Basra ulemanın nakletmiş olduğu başından sonuna kadarki bütün bütün raviler... Belli bir bölge ayısı, onu da ifade eder. Mesela Basriyün denildiği zaman Vehumül Basriyün denildiğinde orada geçen, senete geçen bütün ravilerin Basralı olduğunu ya da Mekkel olduğunu ya da Medine'li olduğunu e, anlamanız gerekiyor. Sünende hiç sülasi rivayet yoktur. Ebu Davud'un sünendeki hadisleri el Bukhari'ye göre 6 grup bunları geçiyorum. Bunları zaten yukarıda kısmen tekrar etmiştik. Bunları ben tekrar etmiyorum ama bunu bunları, bunları muhakkak okuyun. Sünnelin rivayet nüshalları ile ilgili olarak e, burada ufak bir bilgi yer almakta. Baskıları ve şerhleri var. Şerhleri ile ilgili olarak şunu söyleyip e, metne geçeceğiz. Ebu Davud üzerine pek çok şey yazılmış. Bu şerhlerden e, alfabetik değil yani kronolojik açıdan baktığımız zaman Ebu Davud'un üzerine yazılan ilk şehir. Ebu Süleyman El-Hattabi tarafından Hicri 388 vefat tarihi Maalim-i Sünen isimli e, şerhtir. Ünlü e, hadisi e, Ebu Süleyman El-Hattabi Maalim-i Sünen'i yazmıştır. Hatırlayacak olursanız de bir şerh yazmıştı. O şerh yani İlam-i Sünen'i maalim Sünen'den sonra yazmıştır. Evet şu anda bu kitap günümüze ulaşmış ve iki cilt halinde de hem piyasada mevcut hem siyasi piyasada hem de kütüphanelerde de mevcuttur ikinci yaygın olarak kullanılan şerh ise Amnül Mabuz Şerhü Süneni bi Davud Ebu Tayyib Muhammed Şemsül Hak El Azim Abadi tarafından yazılmış e, 1322 Dehri bas baskısı 14 cilt halindedir bir başka e, şerh ise El-Men Hellu'l-Azbil Mevruud Şerh-ül Süneni Ebi Davud Mahmud Muhammed Hattab Es-Sübkiye tarafından hazırlanmış. Yine e, Sekharen Furi diye kısa adıyla meşhur olan Halil Ahmet Es-Sekharen Furi'nin Bezlül Meçhud Fihall-i Ebi Davud isimli eseri de Zekeriya el dehlevin Taliki ile 20. cid haline matbudur. Bu eser özellikle bu eser özellikle yani bu şer Hanefi mezhebi esas alınarak hazırlanmıştır. Yani orada geçen fıkhi hükümler Hanefi e, usulüne göre Hanefi e, alimlerinin ortaya koymuş oldukları uygulamalarda dikkate alınarak e, rivayetler şerh edilmiştir. Evet Ebu Davud'un sünneli Türkçe tercüme ve şerhide 16 cilt olarak e, Şamil Yaynevi tarafından yayınlanmıştır. Evet genel hatlarıyla Genel işte bazı konularda biraz daha ayrıntıya girmek suretiyle Ebu Davud'un sünnenin hakkındaki bu ön bilgileri böylece görmüş olduk. Bunun daha da ayrıntıları gerek Ebu Davud ve Sünen üzerine yapılan çalışmalarda gerek Arapça gerekse bu konuyla ilgili yapılan doktora tezleri var. Doktora tezi var daha doğrusu. Ona bakmak suretiyle daha ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz. Evet. Murat Bey şunu biraz genişletebilir misiniz? Şu kısmı şuraya alalım. Evet, elimizdeki yani ekranda gördüğünüz ya da elinizdeki metindeki e, nüsha Muhammed Avam'ın tahkikiyle neşriyle gerçekleştirilen nüshadır. Kitab-ı ya da Sünay'ın Ebi Davut diye geçer. Birinci cüz derit ve Cidde baskısı olarak ortaklaşa basılmıştır. Bir saniye. Evet okuyacağımız metin daha doğrusu bölüm ee, Tefriye Ebba ve Salat-ı Sefer namaz bölümüyle alakalı şimdi biraz daha geç istiyorum da Evet anlaşılan katılımcılar şimdi katılımcılardan toplam bakıyorum şöyle listeye bakıyorum ben. Beyefendilerden yani isim üzerine bakarak söylüyorum tabi sadece bir kişi var. Gerisi bayan. Ve da oldukça az. Demek ki herhalde arkadaşlarımızın ihtiyacı yok anlaşılan. Ya da en azından soru sormayın imkanına sahipsiniz. Bu süre içerisinde her ne kadar tamamını aynı anda cevaplayamasak bile. Tabi insan üzülüyor. Gönlüslerde ki canlı dersesin aslında herkes hazır bulunsun. Yani şu arkadaşımız hazır bulunsun. Tefriye o evvabi salat-i sefer. Evet. Evet. Sefer namazının konularının, konularının biraz daha ayrıntılı bir şekilde sunulmasına yönelik bir e, bölüm var. Bab-ı Salat-ı Musafir Şunu çekme imkanı sahip değil mi? Sizi bakayım bir de. din duvarı Evet takip ediyor musunuz? Sonra sizden yazılı bir ses alayım. Yazılı ses nasıl oluyorsa Hiç olmazsa ben de derste yani sınıfta olduğu en azından sanal bile olsa sınıfta olduğumu hissedeyim yahu. Kimseden ses daha çıkmıyor. Arada arada sırada biraz e, gürültü yapacaksınız ki ben de biraz arkadaşlar lütfen dikkat edelim diye şaka yorulu da olsa ikazda bulunayım. Şimdi burada okuyacağınız rivayetler... E, hem şu anda hali hazırda canlı olarak beni takip eden arkadaşlar için hem de umarım ki daha sonra bu e, video kaydını takip edecek olan arkadaşların belki bir kısmının ya da çoğunun e, mutlali olmadığı ya da e, sadece fıkhi bir görüşmüş gibi, e, şaz bir görüşmüş gibi okudukları e, konulara ihtiva etmektedir. Bunların bir kısmını dediğim gibi ee, bu şekilde e, farklı mülahazalarla, farklı gerekçelerle e, çok fazla dikkate alınmayan e, alimlerin belirli gerekçelerle, belirli gerekçelerle göz ardı ettikleri ya da edilmesine e, imkan tanıdıkları hususlardır. Öncelikle bunu belirteyim. Şimdi ilmin e, ilmin gereği şudur arkadaşlar. Birincisi hem farklı görüşe farklı bir görüşün ortaya konulması, yani uygulamalarda farklı görüş varsa, farklı bir uygulama varsa bunların tespiti, bunların görülmesi ve aynı zamanda bunların gösterilmesi gerekir. Sadece tek tip bir anlayış Evet, teşekkür ederim. Şunda sadece tek tip bir anlayış ister istemez e, okuyucuyu Tek tipli olarak yönlendirecektir. Böyle bir yönlendirme tek tipli anlayışla e, beraberinde getirecek. Halbuki ilim farklı açılardan meseleye farklı açılardan bakmayı e, gerekli e, kılması gerekiyor. Şimdi bu salatin Musafir seferi olan kişinin namazı konusu. Şunu şu çekemiyoruz müjüz. Ha tamam şimdi oldu. E artık şimdi gözler çok fazla net görmemeye başlayınca isterseniz her ne kadar aynı anda hem uzak hem yakın gözlük olsa bile tam anlamıyla yakın gözlük almak gerekiyor anlaşılan. Şimdi seferi olan kişinin namazı babı Şimdi burada 191 numaralı Rivayeti okuyorum. Burada haddesina diyen Ebu Davud. Diyor ki haddesina el-Kanebi'yü. -kane -el El-Kanebi'den rivayet ediyor. Kanebi ile hocası Malik'ten. Malik Salih bin Keysan'dan. Keysan'e. An-Urve tep Zübeyir. Urve bin Zübeyir'den. An-Aişe'de. Radiyallahu anh'a. Galet. O şöyle demiş, yani Urve bin Zübeyr teyzesi aynı zamanda e, Hz. Ayşe'den Hz. Ayşe'den şu rivayette bulunuyor. Fruzatü salatü rekateyni rekateyni namaz farz kılınması ikişer ikişerdi. Nerede? fil hazar ve sefer. Yani ikişer ikişer derken Hazar'da da iki rekat e, kılınırdı. Başlangıçta. Ve seferi. Seferde de. Yani hem seferdeyken hem de hazırdayken namaz iki rekat farz kılınmıştı. Te'ukurrat salatü sefer <gülüyor> Sefer namazı sefer namazı yerinde bırakıldı yani rekat sayısı olarak yerinde bırakıldı. Ve zide fi salatil Hazar. Ve Hazar namazına da ilavede bulunuldu. Yani iki rekat daha ilave edilmiş oldu. Diyerek burada Ebu Davud Hazreti Ayşe'nin başlangıçta namazın kaça rekat olduğunu, Hazar'da ve seferde kaça rekat olduğunu ve daha sonra sefer namazının üzerine ya da Hazar namazına kaça çıktığına dair bir bilgiyi, bir notu, tarihi bir bilgiyi burada bize öncelikli olarak aktarmaktadır. Yani işin esası diyor, bakınız, burada vermek istediği şey bilgi şu. İşin esasında başlangıcında iki rekat vardı. Önce iki, iki rekat vardı. Şöyle bir farz namazlarına bakın. Zaten bizim burada bahsettiğimiz farz namazlardır. Yani burada bahsedilecek olan farz namazlardır. Biz ne yapıyoruz? İki rekattan sonra yani farzdayken tehiyatı okuduktan sonra doğrudan kalkıyoruz değil mi? Ve son iki rekatında son iki rekatında Sûr okuyun, sadece Fatiha okuyoruz. Bir, ikincisi mesela sünnetleri diyelim. Özellikle iki iki kılınan sünnetleri baktığımız zaman e, sanki e, Fatiha'dan, şeyden sonra, tahiyattan sonra, salibarikten sonra tekrar kalkıp tekrar sıfırdan başlarmış gibi ile başlıyoruz ki bu iki namazı birlikte kılmak anlamına Yani iki şey iki şey, şey kıldığınız namazı dört dekat olarak birleştirerek kılmış oluyorsunuz, selam vermeden. <gülüyor> evet burada e, namazın tarihi ile alakalı bir bilgi vermektedir. 1092 olur no rivayet. Şimdi lütfen çok dikkat edin çünkü aşağıda gelecek olan rivayetlerde bu rivayetlerin bir bağlantısı var. Hatice'na <gülüyor> Ahmet bin Hambel ve Müsätdet ve buradaki ve bağlacı aynı zamanda Ebu Davud'un diğer hocasına işaret ediyor yani Ahmet bin Hambel ve Müsebbet bin den işittiğini belirtiyor Ahmet bin Hambel ve Müsebbet bize hadis rivayet etti her ikisi kala ki ki haddesena Yahya her ikisi de Yahya'dan almışlar An İbni Cüreyç Yahya'da İbni Cüreyç'ten naklediyor Burada bir tahvil var. Bu tahvil, bu tarihin dışında, bu tarihin dışında aşağıda gelen rivayetin başka bir tarikten de olduğunu, ama her iki tarihin, her iki tarihin bir ortak noktası olduğunu, ortak noktası olduğu için de ayrı ayrı yazmak yerine iki senedi birleştirip birleştiği noktanın itibaren tek bir rivayet altında vermektir. Nitekim burada da böyle yapmış. Tekrar senede baş almış. Yani ikinci bir, bir başka tarihi burada zikrediyor. sena Huşeyş yani İbni Esram. Huşeyş bin Esram demek. <gülüyor> Huşeyş de Abdülazak'tan naklediyor. Abdülazak da İbni Cüreyş'ten. Bakınız. Her iki tarihte de ortak ravi nedir? İbni Cüreyş'tir. Dolayısıyla yani yukarıda onun zikret, tekrar aşağıda onun zikredilen yerine böyle bir yolu tercih etmiş. Ebu Davud, hatta Seni Abdurrahman bin Abdullah bin Ebi Ammar. Dolayısıyla İbnü Cüreyş de İbnü Cüreyş de bu hadisi Abdurrahman bin Abdullah bin Ebi Ammar'dan nakletmiş. o da Abdullah bin Babeyh'ten Abdullah bin Babeyh de an Yala bin Ümeyye, Yala bin Ümeyye'den naklen aktarıyor. Gale dedi ki kim? Ya'la bin Ümeyye. Kulti lü Ömer ibnül Kattabe. Kattabe. Ömer bin el hattaba dedim ki iqsarün nasi es-salate <gülüyor> Şimdi Ya'la bin Ümeyye, Ömer el Kattabe demiş ki, iqsarün nasi es-salate Tabi motomot tercüme şu. İnsanların kısaltması, insanların namazı kısaltması tabi bir anlamsız bir cümle esasında bu. Yani bir parça. İksarın nasi et salata. Ve innama kâleallahu azze ve celle in hiftum es-sanzübillah in hiftum en yeftinekumun lezîne Fakat ilâ akhri l-âye. Fekat zehebe zâlikel yevm fezekertu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fekala Sadaka tasadda Allahu azza ve celle biha aleykum fakbulu sadakatuhu. Şimdi burada tabii bir başka Nusada derken bir başka nüsadan gelen yerde bu cümle biraz daha açık ve net bir şekilde ortaya çıkıyor. Mesela bakınız en nusah, en nusada e, ikzaren nasi assalatide geçiyor. Ben nusasında ise, ben rumuzi ile olan nusada ise, erayte ikzaren nasi assalatel yavum. Bugün insanların namazı kısaltması konusunda, namazı e, insanlar namazı kısaltması konusunu bugün dediği zaman gün an itibarı değil, günümüzde günümüzde insanların namazı kısaltması konusunun görüşün nedir? Bunun anlamı bu. Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştu. İn hıftum en yeftine kumunilezine keferu. Kafir olanların, kafirlerin sizi endişe düşünmesinden, size bir fesat ya da bozgun çıkartmasından korkarsanız, ilahe illahi ayetin devamında da namazı kısaltmanıza bir sakınca yoktur. Malum ayet-i kerime. Şimdi orada ne var? İn hıftum eğer korkarsanız, endişe ederseniz neyden? enyeftine kumillezine keferu. Kafirlerin sizi size zarar vermesinden, size sıkıntıya sokmasından, size fitne fesat çıkartmasından korkarsanız, endişe ederseniz, şeklinde devam ediyor. Dolayısıyla orada bir şart var. O şart ortadan kalktığından itibaren şartın ortadan kalkmasıyla hükümde geri dönecektir. Fakat zeheve zelkel yevum. Artık Bugün geldi geçti. yani O gün geldi geçti artık. Ne? Artık bu, şu zamanda böyle bir durum söz konusu değil. Ne değil? Böyle bir korku yok. Böyle bir endişe yok. Ama buna rağmen insanlar hala namazı kısaltmaya devam ediyorlar. Tabi buradaki ayeti kerimenin bağlamı yola, yola çıktığınız zaman yani yoldayken yoldayken Tabi emniyetli olan ortamı kastetmiyor şeyde. Yani mukim iken değil. Mukimin dışında çünkü sefere çıkma hangi tür sefer? E, genellikle sefer e, e, Gazvet şeklinde olan durumlardı. Ama diyor o gün artık geldi geçti. Bu konuda görüşün nedir? Olay ne zaman gerçekleşiyor? Hazreti Ömer dönemi. Hazreti Peygamber'den sonra. Yani olay derken bu sorulan e, sorunun e, zamanı. Bunun üzerine Ömer fe şöyle dedi. Acıptü mimma acıpte minhu. Senin hayret ettiğin gibi, şaşırdığın gibi ben de şaşırdım. Burada fâfây fa takibi. Fe zekertü bunun üzerine, fe zekertü ki: bu durumu anlattım. Resulü İllâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu durumu Hazreti Peygamber'e anlattım, zikrettim. Hazreti Peygamber de bunun üzerine şöyle dedi. Sadakatun. Allahu azze ve celle biha. Aleykum. Fak bilu sadakatahu. Evet. Cenab-ı Hakk'ın, Cenabı Hakk'ın size bahşetmiş olduğu, size bağışlamış olduğu bir sadakadır. Cenab-ı Hakk'ın size sizin üzerinize tayin etmiş olduğu bir sadakadır. Devamında sakın sakın. Böyle beğenmezlik, böyle burun kıvırma falan filan yapmayın. Fak bilû sadakatehu. Onun sadakasını kabul ediniz. Şimdi şimdi buradan şuraya dönüyoruz. Bu olayın gerçekleşmesinin bir benzeri Hazreti Peygamber zamanında bizzat Hz. Ömer tarafından tespiti yapılmış. E, Tabi orada çünkü ayette o geçtiğine göre artık hala insanlar seferdeyken yola çıktıkları zaman e, hala namazı kısaltmaları mı gerekir? Tutarlı olmak gerekiyorsa mantıklı olarak böyle bir soruyu sormayı Hz Ömer gerekli kılar. Yani Hz Ömer bu soruyu elbette sorar. Hala niye böyle yapıyoruz? Deyince Hazreti Peygamber'in cevabı oldukça ilginçtir ve e, ser levha olarak zihnimizde zihnimizde belleğimizi hazır olarak kurulması gerekir. Nedir? Cenabı Hakk'ın size bahsetmiş olduğu size bahsetmiş olduğu bir sadakadır. Onun salakasını kabul ediniz. Yani tamam o şart ortadan kalktı ama bu konuyla alakalı olarak artık şart da dayalı olarak tekrar edilmesi gerekir. Namazı kısaltmayın şeklinde bir Emir e, tayin edilmemiştir ve Cenab-ı bu konuda vermiş olduğu bir sadakadır. Bu bir, bir hediyedir. Cenab-ı Hakk'ın hediyesini, sadakasını kabul ediniz. Geri çevirmeyiniz. Bunlar da e, ilave edilecek olan notlar. Evet, burada iki farklı olay geçiyor. Olayın bir tanesi Hazreti Ömer döneminde Yala bin Ümeyye tarafından soruluyor. Ve benzer olayın bir benzeri yani daha doğrusu sorunun ya da e, soruya neden olan konu Hazreti Ömer tarafından bizzat Hazreti Peygamber'e ifade edilmiş. Hazreti Peygamber de ona gereken cevabı bu anlamda yani gereken cevabı vermiştir. Ve aynı cevabı da bu demektir ki Hazreti Ömer'de de ona vermiş oluyor. Evet tabi şimdi bu ayeti şey bu rivayeti okuyunca Sadece bu rivayet değil. Bu rivayetin daha farklı versiyonlar var. Onlar da hepsinde ortak mana bu. Manası saatin en geniş olan rivayeti bu noktada ön plana çıkarmış Ebu Davud. Dolayısıyla seferdeyken şunu vermek istiyor, şu mesajı vermek istiyor. Seferdeyken namazın, kısaltılıp, kısaltılma, namazın kısaltılması ile ilgili durumun ee, Hazreti Mevlana nazarında, Hz. Peygamber nazarında herhangi bir şekilde şarta bağlanmış söz konusu değildir. Şeklinde bir bilgiyi, bir şeyi, bir imajı bu şekilde okuyucusuna vermiş oluyor. Evet ilgili e, rivayeti tip nota bakıyoruz. Ve hadisu Akrejehu Cema illal Buhari Buhari'den basit diğerlerde e, diğer e, kütübü e, tesa içerisindeki müsaniflerde kütübü tesa içerisindeki müsaniflerde zikretmişlerdir diyor. 183 ne olur rivayette Hattesin Ahmed bin Hamber Hattesin Abdurrazak ve Muhammed bin Bekir. Ben burada şunu da söyleyecektim. Şimdi Hazreti Peygamber'in bu ve buna yakın manadaki sözünü Burada okuyunca, insanın aklına isterse de şu geliyor. Seferdeyken, seferde kılınan namazın kısaltılmasıyla ilgili olarak, seferde kılınan dört rekat namaz, iki rekat namazdan daha üstündür, daha faziletlidir, daha sevaptır şeklindeki anlayış ya da artık şu zamanda uçakla gidiyoruz, yok arabayla arabamıza gidiyoruz, efendime söyleyeyim, yok otobüsler artık çok rahat, konforlu tarzındaki gerekçelerle İki rekatı beğenmeyip, şimdi farklı bir şey, farklı görüşü söylüyorum. beğenmeyip ya da e, az sevap bulup, az sevap bulup e, dört rekat kılmanın daha fazla sevap olduğuna dair bir görüşün e, nasıl ortaya çıktığına hayret etmek gerçekten, e, daha doğrusu insan hayret ediyor. Nasıl bir görüş böyle bir görüş ortaya çıkabilir? Nihayetinde de. Tabii fıkhi bir görüş nihayetinde böyle bir görüş ortaya çıkmıştır ancak üstünlük noktayı nazarından bakıldığı zaman iki rekat daha az faziletlidir, dört rekat daha faziletlidir demiş olmak ya da buna benzer bir takım şartları ileri sürmüş olmak oldukça dikkat çekici bir durum. Diye bunu da söylemek istedim. 193 oğlu rivayette ise farklı tarihten gelen bir durum var. Yani farklı tarihterken senede farklı. Hattesine Ahmet bin Hanbel Hattas'ın Abdurrazak ve Muhammed bin Bekir. Ahberana İbnü Cüreyc, Yine yukarıdaki rivayetin yani hangisinin şunun. Bunun farklı bir tarihi var. Ali Semit Abdullah bin Adyan var, uhdisi fezekerahu. Yani senedinin farklı olduğunu belirtiyor. Ali Ebu Davud ravahu Ebu Asım, Muhammed mesela kemâ ravahu İbn Bekir. Burada i̇bn Bekir'in naklettiği gibi i̇bn Bekir dediği şu. Bunu kastediyor. Yani metin itibariyle bir farklılık, çok fazla bir farklılık söz konusu değil. Sadece farklı tarihlerin olduğunu da böylece bildirmiş oluyor ki ey okuyucu git bu tarihlerde araştır. Bu tarihlerde bak. Bu tarihlerde bu noktada e, bu bağlamda metinleri de e, 3 aşağı 5 yukarı ortaktır. 3 aşağı 5 yukarı ifadesini ben kendim kullanıyorum. Çünkü e, fezekerahu dediği şey bu anlama gelir. Evet. Şimdi geldik 270 no olur rivayet şeye bab başlığına. Babun meta yaksurul musafir. Seferi olan kişi ne zaman yani hangi sürede Hangi sürede namazı kısaltmaya devam eder ya da kısaltır. Kısaltmaya başlar. Evet. İsterseniz burada bir 10 dakika ara verelim. 10 dakikadan sonra hem ben dinlenmiş olayım hem de siz de bir mola vermiş olursunuz. Ondan sonra devam ederiz.